Ara aeği yine sen spoayı kokun sevs iş ara araeği yine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 Oh, boy. <laughs> Sevgili dostlar yeni yılda 2 Ocak çarşamba günü Hepinize selam ve sevgiler Gönderiyorum. Muammer Ketencoğlu ben 94.9 Açık radyodasınız ve Tuna'nın bir yanı Pınar Hanım'dan Öğrendiğimiz gibi tam şu anda Başladı Evet Bir kadın çift tellisi dinlettim sizlere Bilecik Kendirli Köyü'nden Derlenmiş Derleyen de Saadet Yılmaz Bircan Evet bugün e, Özel bir giriş yapalım yeni yıla istedim Aslında aylardır yapmak istediğim bir program e, Aylar öncesinden de hazırlanmaya başladım Umarım e, Hazırladığım bilgilerin hepsini sunabilirim sizlere Saadet Yılmaz Bircan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçılarından Çok özel bir ses kendine özgü bir ses. Ee, derlemeciliği olan hani şimdi genç kuşak e, Türk halk müziği sanatçıları zaten türküde kalmadığı için derlenecek. E, ya da e, zahmet edip köylere, kasabalara e, koşup derleme yapamadıkları için çok önemli. Yani hem ee, üretici olup, sanatçı olup, türküleri yorumlayıp, hem de e, alanlara gidip e, türkü derlemek bence çok çok önemli. Ee, i̇şte Hale Gür gibi, Neriman Altında Tüfekçi gibi e, birçok sanatçı, e, yaşayan ya da yaşamayan bu yönleriyle e, dikkat çekmiş insanlar. Bugün duyacağınız türkülerin çok büyük bir kısmını ilk kez duyacaksınız. Yeni olduklarından değil, Türk halk müziği sanatçılarının yine hani tenezzül edip bu parçaları okumaya niyet etmediklerinden ilk kez duyacağız. Tabi iyi halk müziği takipçileri bilirler bu türküleri. Ama benim de ilk kez karşılaştığım türküler olduğunu e, çok net olarak söyleyeyim size. E, bakalım Emre Dağtaşoğlu bu işe ne diyecek? Belki onun da bilmediği türkülerle karşılaştıracağım onu. Şimdi biyografiye geçmeden e, dediğim gibi az önce dinlediğimiz bir kadın çift etellisiydi. Çift etellisiydi Bilecik'ten yani Sadık Yılmaz Bircan'ın kendi memleketinden. E, derlediği bir türküydü. E, tilki girdi kümese. E, tavukları yemese. E, yarim beni yarim düğün yapacak. Babam bir şey demese diye başlıyordu. Şimdi e, yine az okunan türkülerden biri ben ilk kez e, Saadet Yılmaz bir canın e, ağzından duydum. Anam yoğurdu ayran eylesin. Bu türkünün adı. Tunceli'den Derlenmiş ve Muzaffer Sarı Sözen e, vakti zamanında derlemiş. Bu arada tabi Muzaffer Sarı Sözen türkülerini çok yorumlamış Saadet Yılmaz Bircan. E, ve az yorumlanan türküleri yorumlamış. Neyse ona gireceğiz biraz sonra. Şimdi dinleyelim Tunceli'den derlenmiş. Daha doğrusu Dersim'den derlenmiş bir e, Türkçe türkü. Anam yoğurdu, Ayran Eylesin. Bugün Saadet Yılmaz Bircan'ı dinliyoruz. E, kendi kuşağındaki birçok sanatçı gibi e, çok özel türküler yorumlayan e, birçok türküyü de ilk kez yorumlayan derlendikten sonra ilk kez yorumlayan özel bir ses, özel bir sanatçı. E, 1947'de da Bilecik'te doğmuş. E, çocukken bir hastalık geçirmiş. Onun detaylarını bilmiyoruz. E, tedavi için İstanbul'a taşınmış ailesi ve ondan sonra e, muhtemelen e, düzgün bir ne diyelim hani e, varlıklı bir çevre içinde yaşamış ve e, Celal Bayar'ın da zaman zaman işte bir takım ne diyelim hani e, parantezinde büyük insanların katıldığı e, fasıl gecelerine o da katılmış. Celal Bayar'ın dikkatini çekiyor ellerin sonunda. Ee, diyor bu kızımız halk müziği eğitimi aldı mı ya da alıyor mu? Hayır. Ee, bu bir özendirici güç oluyor Saadet Yılmaz, bir, Saadet Yılmaz için o zaman tabii. Ee, Aksaray Musiki Cemiyeti başta olmak üzere birçok cemiyette halk müziği kurumunda dersler almaya başlıyor. Eee... Bakalım evet bu çalışmalara katılmış muhtemelen koro çalışmaları bunlar. Nida Tüfekçi ve Adnan Ataman'dan dersler almış. 1966'da e, TRT sınavına girmiş ve e, kazanamamış. Ama 1971'de e, tabi 66'daki sınav yetiştirilmek üzere e, sanatçı, adnan sanatçı sınavıydı. 71'deki de yetişmiş sanatçı sınavına girmiş bu defa. Ee, onu tabii ki kazanmış. O gün bugün e, 2006 yılına kadar İstanbul Radyosu'nda çalışmış, türküler derlemiş. Türk e, Yurttan Sesler Korosu'nda e, sanatçı olarak yer almış. E, dediğim gibi birçok türkü derlemiş ve ilk kez yorumlamış. E, pürüzsüz sesiyle e, yine benzerlerinden farklı bir yorum daha yalın fazla gırtlak namesi yapmadan daha e, yalın bir yorumla karşımıza çıkıyor bir de tabi benim e, asıl vurgu koymak istediğim noktalardan biri de <gülüyor> Batı Anadolu'dan genel olarak daha az e, sanatçı yetişmiş halk müziği sanatçısı yani bunun bir istatistik e, saptamasını yapmadım ama e, yaparsak daha net anlarız diye düşünüyorum. <gülüyor> bunun sonucu olarak da her ne kadar TRT sanatçılarının her yöreden türkü okuması gibi bir zorunluluk olsa da e, Batı Anadolu, işte Ege, Trakya ve Marmara türküleri birazcık böyle e, geride kalmış. Azıcık üvey evlat durumuna düşmüşler. Muhtemelen bilmeden istemeden ee, o açıdan Saadet Yılmaz Bircan'ın e, varoluşu TRT'de varoluşu bence çok önemli. Bilecik, Balıkesir, e, Uşak, efendim e, yine Kırktareli, Edirne civarından pek çok türkü yorumlamış ve e, zamanında o türküleri yorumlayan fazla kimse de olmamış bazıların hiç olmamış. Ee, bu anlamda e, Batı Anadolu geleneğinin e, birazcık daha öne, e, ya Batı Anadolu geleneğiyle daha birebir e, iletişim içinde olduğum için o türküleri sizlerle paylaşmak istedim. Zaten e, özellikle sevgili Emre sağ olsun e, Anadolu'nun diğer bölgelerini bol bol çekelim. Ziyaret etmemizi sağlıyor ee, Değiş geleneğini olsun Doğu Anadolu'ya olsun Orta Anadolu'ya olsun Bizi bol bol gezdiriyor oralarda Ama e, Trakya, Marmara e, Efendim Ege Daha böyle masum kalıyor Hani Hisar Ahmet filan gibi e, Çok bilinen e, insanlar dışında Onların derlemeleri dışında Birazcık geri kalıyor Geride kalıyor diyelim işte bu tür düşüncelerle Saadet Yılmaz Bircan'ın e, türkülerini size dinletmek istedim. Dediğim gibi hepsi özel türküler. Yaklaşık 60-65 türkünün içinden e, 14-15'e indirmek çok zor oldu tabii. E, bazı çok bilinen türküler vardı. Onları zaten hiç girmedim. E, burada çalmadığım ama az bilinen türkü tabii ki çok var. Ama onları Biraz da kişisel bir eleme düşüncesiyle eledim ve böyle bir repertuar karşımıza çıktı. Şimdi yine bir Muzaffer Sarı Suzen Dernemesi. Ey su yolu su yolu gider boş gelir dolu bu bir uşak türküsü. Evet, Saadet İlmaz Bircan'ı anlatıyorum sizlere ve onun çok özel türkülerini dinletmeye devam ediyorum. Ee, az önce anlattıklarımı, biyografisini inanmayacaksınız ama eşlik, ekşi sözlükten buldum. TRT kendi sanatçılarına e, bu tip bilgilendirici sayfalar yapmamış. Onların uğraştığı şeyler başka herhalde. Ee, bir tanıdığının yazdığı... Ekşi sözlük e, notlarından anlattım size bunları. 2006'dan sonra da emekli olmuş. Az önce anlattım zaten. E, ve bildiğim kadarıyla da e, Bilecik'te yaşıyor. Şimdi yine bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Bir çankırı türküsü bu. E, Entere diktim giymedi. Ağırlıklı olarak 70'li yıllarda yapılmış kayıtlar bunlar. Saadet Yılmaz Bircan bize çok özel türküler söylüyor bugün. Hemen Erzurum'a geçiyorum. Ee, Batı Anadolu falan dedim ama yine e, Saadet Yılmaz'ın söylediği Anadolu'nun her tarafından özel türküler var. Bu da onlardan biri. E, yayla Suyu Yan Gider bir Erzurum türküsü yine Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Saadet Yılmaz bir canı dinlemeye devam ediyoruz. Köyden köye gezerim. Sıradaki Türkün adı e, Hamdi Özbay derlemiş İzmir Radyosu e, sahneçilerinden Burdurlu kendisi. E, bu da tabi bir e, Burdur Türküsü. Muhtemelen de açışı o yaptı bir yura açışı var. Köyden köye gezerim. Geçmeyi buradan, geçmeyi buradan, ben kendim Evet, açış tabii ki jural ile değildi, kabak kemani ileydi Dediğim gibi muhtemelen e, kabak kemaniyi de e, hamdi özbay çalıyordu. Şimdi e, Edirne'den geldim geçtim? Bu da az bilinen, az söylenen bir türkü. E, hemen bakıyorum. E, evet, e, yine kendisi derlemiş. Ve dinliyoruz Edirne'den geldim geçtim. Edirne'den geldim geçtim türküsünü söyledi. Saadet Yılmaz Bircan. Ee, Edirne'den Bilecik'e geçiyoruz yine. Ben yara yolladım. Bir elmas kutu diye başlıyor sözleri. Ee, kendisi derlemiş Bilecik'ten yine. <gülüyor> hemen yine Saadet bir canım derlediği e, Koca Kapan'ın diye başlayan bir Bilecik Türküsü daha. <gülüyor> Recik'ten Konya'ya geçiyoruz. Bu e, birçok sanatçı tarafından yorumlanmış bir türkü. Ama benim e, çok sevdiğim bir türkü. E, pozitif ayrımcılık yapıp bu türküyü sizlerle paylaşıyorum. Yine gördüm Elif Kız'ın yüzünü Konya'dayız. I'm yeah. Şimdi sizlere Saadet, Saadet Yılmaz Bircan'dan TRT dışı bir kayıt dinleteceğim. Ee, Abdullah Naci Bağşu bestelemiş ve sözlerini yazmış. Tabii ki halk müziği formlarında. Ancak iki gitarla çalınmış ve çok güzel yorumlanmış. Ee, bu kaydı paylaşmadan edemeyeceğim. Ee, kara bulut çökmüş yine dağın başına. bir beste dinledik. E, garab bulut çökmüş yine dağın başına. E, programı bir kadın çifte ile açtık. Yine bir kadın türküsüyle bitirelim. Hacı Sarıklı Molla bu türkünün adı. Aslında iki versiyonu var. Bir de e, Makedonya'dan derlenmiş versiyonu var. Ama bu Kırkterli versiyonu. Tabi e, Molla dediğimiz zaman eski zamanlarda e, din eğitimi alan ee, insanlara diyoruz. Yani, yani İran'daki mollalarla direkt bir bağlantısı tabii ki yok. Ee, o şekilde anlamak lazım. Ee, Hacı sarıklı molla, babama günür yollu. sevgili dostlar, bugün Saadet Yılmaz Bircan'ın özel sesini ve bir kısmının kendisinin derlediği çok özel yorumlarını, türkülerini dinlettim sizlere. Umarım güzel bir yeni yıl başlangıcı olmuştur sizler için, siz özel takipçilerim için ve halk müziği severler için. Önümüzdeki hafta kim bilir neler olacak ben de bilmiyorum şu gün şu günlerde. Yani henüz bir plan yapmış değilim. Belki de bir misafir olurum. Misafirim olur. Kim bilir. Program sonrasında telefon, telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40 0212 343 40 40'dan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bütün sosyal medya mecraları e, ulaşmaya uygun. Ve son olarak da anımsatayım. Hem ee, bu programı hem de bundan öncekileri tunaninmeriani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Sevgili Elif'e ve Selahattin'e çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> samăi șoară marjei n-să-n sunan beryanı hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu <Gülüyor>